8. Özellik Devletin kuruluş görüşmeleri için hazırlanmak Kâb bin Malik şöyle diyor Kavmimizden bazı müşriklerle beraber hac için çıkmıştık. Namaz kıldık ve bazı bilgiler edindik. Aramızda büyüğümüz ve efendimiz olan Bera bin Marur vardı. Resulullah Aleyhisselam'la teşrik günlerinin ortasında Akabe'de buluşmak için sözleştik. Hacı bitirdikten sonra Resulullah'la buluşmak için sözleştiğimiz gece geldiğinde yanımızda büyüklerimizden ve efendilerimizden olan Abdullah bin Amr bin Haram, Ebu Cabir de vardı. Onu da yanımıza aldık. Müslüman olduğumuzu kavmimizden olan ve bizimle birlikte bulunan müşriklerden saklıyorduk. Abdullah bin Amr'la konuştuk ve ona ''Ey Ebu Cabir, sen büyüklerimizden ve efendilerimizden birisin.'' ''Senin cahiliye üzerine kalıp yarın bir cehennem odunu olmanı istemiyoruz.'' dedik. Sonra da İslam'a davet ettik. Resulullah Aleyhisselam'la Akabe'de buluşmak için sözleştiğimizi kendisine haber verdik. Ebu Cabir Müslüman oldu ve bizimle beraber Akabe'de bulundu. Bizim temsilcilerimizdendi. O geceyi kalmimizle beraber kafilemizde geçirdik. Gecenin üçte biri geçtiğinde... Resulullah Aleyhisselam'la buluşmak için kafilemizden ayrıldık. Kuşlar gibi sessiz ve gizli hareket ediyorduk. Sonunda Akabe'de bir vadide toplandık. Tam 73 kişiydik. Yanımızda kadınlarımızdan Nüseybe binti Kâb ve Esma binti Amr bin Adi adında iki de kadın vardı. Sonra devam ediyor. Vadide oturup Resulullah Aleyhisselam'ın gelişini beklemeye başladık. Yanında amcası Abbas bin Abdülmuttalip olduğu halde çıka geldi. Abbas o zamanlar henüz milletinin dinindendi. Ancak kardeşinin oğlunun işine katılmak ve onu desteklemek istemişti. Oturdukları zaman ilk konuşan Abbas bin Abdülmuttalip olmuştu. Abbas, ''Ey Hazreç ehli!'' Araplar ensarın bu kolunu Hazreç diye isimlendiriyorlardı. Diğer rivayetlerde Hazreç ve Evs diye bahsedildiği gibi... Bildiğiniz gibi, Muhammed bizlerdendir. Biz onu kavmimizden, onun hakkında bizim gibi düşünenlere karşı koruduk. O kavmi içerisinde izzet sahibi ve vatanında muhafaza altındadır. Fakat o, size yönelmeyi ve size katılmayı tercih etti. Eğer ona vaat ettiklerinizi yerine getirebilecekseniz ve onu düşmanlardan koruyabilecekseniz, işte siz ve işte yüklendiğiniz mesuliyet. Ama eğer, sizin yanınıza geldikten sonra onu küçük düşürüp teslim edecekseniz, şimdiden onu bırakın. O vatanında ve kavminin içerisinde izzetli ve muhafaza altındadır.'' dedi. Biz de ona, ''Söylediklerini duyduk, ey Allah'ın elçisi. Şimdi sen konuş, Rabbin ve kendin için istediklerini al, söyle.'' dedik. Bu takdimden şu sonuçları çıkarıyoruz. 1- tarihin şahit olduğu en derin bir siyasi plan içerisinde devletin kuruluş görüşmeleri için yapılan hazırlıklar tamamlanmış ve bunun neticesi olarak İslam devleti ortaya çıkmıştır. Müşrik Mina hacılarından Mekke Müşrik Devleti'ne, Yesrib'in Müşrik liderlerinden Medine'deki Yahudi devletine kadar Arapların tümünün temsil ettiği şirk çemberinin ortasındaki küçük ve zayıf bir bölgede İslami devletin yöneticileri ve ana hatları belirlenmişti. Kelepçenin bileği sardığı gibi Müslümanları her yönden saran bu düşman çemberinin ortasında tarihte ilk İslam devleti ortaya çıkmıştı. 2. Sayıları 300'ü bulan müşrik heyeti içerisinde Müslümanların adedi 70 küsürü bulmaktaydı. Bu Müslümanların hareket, intikal ve iletişim zorlukları içinde olduğu anlamına gelmektedir. Her Müslümanın etrafında onun hareketlerini kontrol eden birkaç müfrik vardı. Buna rağmen hac esnasında bütün hareketlerin gizli tutulabilmesi, planların başarıya ulaşmasında hayret uyandıracak etkenlerden birisidir. Resulullah Aleyhisselam'ın temsil ettiği Müslüman Mekke yönetimiyle Medine'deki Müslüman yöneticiler arasında haberleşme sağlanmış, buluşmanın yeri ve zamanı belirlenmiş, hiç kimsenin dikkatini çekmeden de buluşma yapılmış ve aynı zamanda bu sayılı birkaç gün içerisinde yeni birkaç kişinin İslam'a girmesi sağlanmıştı. Belki bugünlerin en önemli hadiselerinden biri de Medine'nin büyük liderlerinden olan Bera bin Marrur ve Abdullah bin Amr bin Haram'ın İslam'a girmeleridir. Bazı rivayetlerin işaret ettiğine göre Müslümanıyla müşrikiyle bütün heyetin liderliği Bera bin Marrur'a aitti. O da Müslüman olduğuna göre yapılması öngörülen buluşmaları belirlemek ona düşüyordu. Kureyş tarafından bilinen meşhur bir şair olduğu için de kendisine muvafakat etmesi için Kâb'ı seçmişti. 3. Dahice yapılan planın ikinci adımı buluşma yerine düzenli bir şekilde çıkılmasıydı. Kâb bunu şu sözleriyle belirtmiştir. Gecenin üçte bir geçtiğinde Resulullah Aleyhisselam'la buluşmak için kafilemizden ayrıldık. Kuşlar gibi sessiz ve gizli hareket ediyorduk. Sonunda Akabe'de bir vadide toplandık. Tam 73 kişiydik ve yanımızda kadınlarımızdan Nesibe binti Kâb ve Esma binti Amr bin Adi adında iki de kadın vardı. Toplantı hiç kimsenin dikkatini çekmeden müşriklerin kamplarından çıkan bu büyük toplulukta yapılmıştı. 4. Üçüncü adım ise durumun çok iyi organize edilmiş olmasıydı. Bazı rivayetlerin işaretlerine göre durumdan kimsenin haberi olmaması için vadide nöbet tutulması sağlanmıştı. Makrizi şöyle demektedir: Resulullah Aleyhisselam amcası Abbas'la birlikte çıka geldi. Amcası kavminin dini üzereydi. Yanlarında Ebubekir ve Ali radıyallahu anh vardı. Abbas Ali'yi vadinin girişine ve Ebubekir'i de yolun diğer ağzına gözcü olarak bıraktı. Bu gizli buluşmayı nöbet ve kontrol vazifesiyle görevlendirilen Ali ve Ebubekir radıyallahu anh'ten başka muhacirlerden bile kimse bilmiyordu. 5 Abbas'ın kavminin dini üzerine olduğu halde bu toplantıya katılması ve konuşması görüldüğü gibi siyasi bir zarurettir. Çünkü Peygamber aleyhisselamın himayesinin bütün zorluklarını o taşımıştı ve mutmain olmak için bu yeni himayenin seviyesini tartmak ondan emin olmak istiyordu. Kardeşinin oğlunu körü körüne evden çıkaramazdı. Bu durum... Müslüman olmayan bazı şahsiyetlerin yönetici kadro tarafından tam bir güvene sahip oldukları takdirde İslam'ın menfaatine olan siyasi değişim operasyonlarına katılmalarının mümkün olduğunu belirtmektedir. Başka bir deyişle, görünüşte hükmetmekte olan otorite yanlısı, gerçekte ise Müslüman yöneticilere bağlı olan şahsiyetler, özellikle siyasi değişim operasyonlarında siyasi grupların yönetimi gibi bir ana göreve sahipseler ve köklü tecrübeleri varsa, plan yapma ve uygulamaya dahi iştirak edebilirler. Rivayetlerde de belirtildiği gibi, Abbas radıyallahu an bu buluşmanın uygulamasına katılmış, Ebu Bekir ve Ali'ye, vadiye giden yolların başlarında nöbet tutmayı emretmiştir. İslami Hareket'in yönetim kadrosunun, Müslüman veya gayrimüslim olsun, kendisine itaat ve bağlılık gösteren tecrübelerden yararlanması, hatta zorunlu gördüğü takdirde bunları planlama ve uygulamaya ortak etmesi gerekir.